1370 numaralı konu, Am İbnül As'ın Hazreti Peygamber'den öğrendiği hadislerin sayısı ve Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Ebu Bekir'in ilmi hakkındaki sözü, Am İbnül As şöyle dedi, Hazreti Peygamber'den bin hadis öğrendim, Eşap bir konu hakkında ihtilaf ederlerse, babam hemen çaresini bulurdu, Eşap Hazreti Peygamber'in nereye defnedileceği konusunda ihtilaf ettiler, bu konuda hiç kimse bir şey bilmiyordu, Babam ben Hazreti Peygamber'in her peygamber ruhunu teslim ettiği yatağın altına gömülür dediğini işittim uedi. Hazreti Peygamber'in mirası hakkında ihtilafa düşüldüğünde bu konuda hiç kimse bir şey diyemedi. Babam Hazreti Peygamber'in biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız sadakadır dediğini duydum diyerek işi halletti.